Radyo 949'dan herkese merhaba. Bugün festival günlüklerindeyiz yine ben Ebru Dengez, ben Gökhan Yelene ve bugün bir program konumuz var, stüdyo konumuz Ebru Şenol. Hoş geldin. Merhabalar. Ebru. Hoş bulduk. Selam. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Biz geldiğin teşekkür için. ederiz geldiğiniz için. Biz bugün biraz daha ...geniş kapsamlı festivalleri konuşacağız... ...yani Primavera'yla başlayacağız... ...diğer festivallere gireceğiz... ...festival alanında neler yapılıyor... ...ve... ...aktarımlarını dinleyeceğiz... De bunun. ...ilk ben şeyle Şimdi ...bu festival... ...yani sen bir yayın... ...şeyin... ...yayın ıı, evindeyim... Yayın evinin... ...yöneticisiyim... <gülüyor> ...yönetici pozisyondasın... ...yani müzikle... ...yani yazar olarak... Işte, ...müzisyen olarak... <gülüyor> <gülüyor> yani. Nasıl başladı? Yani, yani nasıl başladı evet ee, Aslında yani yaptığım işle bir alakası yok müziğin ama e, çok küçük yaşlarda e, bir yaşımdan da e, kaynaklanan bir şey bu TRT FM dinleyerek başladı her Hı -hı. şey aslında e, O zamanlar İzzet Özüm programı olsun İzzet ee, ne bileyim Yavuz uzayların programı olsun hı hı. Ee, Hep onlarla büyüdük Televizyonda çok böyle çekici bir şeyler yoktu Bir de bir avantajımız vardı ki biz bir lojman gibi bir Alanda yaşıyorduk ve yurt dışı Televizyon kanallarını seyredebiliyorduk hı hı. Orada da TV5 diye bir kanal vardı ki Bence bizim hayatımızda çok yeri var Kardeşimle birlikte hı hı. Sürekli orada işte klipleri Yabancı müzikleri dinleyerek Bir şekilde bu müzik e, sevdası Beni buldu e, Bir müzisyen olmasam da ee, o zamanlardan itibaren yani ortaokuldan bu zamanlara kadar e, iyi bir müzik takipçisi ama konservatif. Kendi sevdiğim <gülüyor> olanlarda e, dinleyerek bu zamanlara geldim. Yani iyi bir müzik dinleyiz ve müziği çok seviyorum. Hı -hı. Takip etmeyi çok seviyorum. Harika. Bo bo konserlere, konserlere gidiyorum. Hı -hı. Ee, Türkiye'de tabii e, oldukça çok konsere gidiyorum. Ee, son zamanlarda da işte yurt dışı ee, olabilirse konserlere gidiyorum. Böyle bir e, şey var, hikayesi var müziğin benim Harika. için. Harika. İlk hangi festivali başladın? Ee, i̇lk e, gittiğim festival Latitude İngiltere'de <gülüyor> Londra'ya 2-3 saat uzaklıkta bir festivalde çok <gülüyor> e, genelde İngilizlerin gittiği ve benim bildiğim kadarıyla yurt dışından çok fazla takipçisi olmayan ama <gülüyor> aslında çok iyi headlinerları olan e, İngiliz müziğini çok iyi dinleyebileceğiniz ki benim sonuçta sevdiğim ülkelerden bir tanesi müzik açısından. Dolayısıyla İngiltere'de yaşayan bir arkadaşımla iki kız Latitude'a gittik. Tabii orası zorlu bir deneyimdi. Yani eğer ki festivale ilk kez gidecekseniz ve sonuçta festival deneyiminiz yoksa daha böyle soft, e, ...festivallerle başlamayı tavsiye ederim. Yani direkt kafadan İngiltere'ye e, girmeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, Kill la aslında ailelerin de gittiği bir festivaldi ama... ...tabi İngiltere'de koşullar hem hava açısından zorlu... ...hem kalış, orada kamp alanında da evet. kalmıştım. E, i̇şte tuvaletler her festivalde olduğu gibi... ...ama evet. İngiltere'dekiler daha da zorlu. E, çok güzel müzik dinliyorsunuz ama sonuçta hayat çok zor... E, dolayısıyla e, çok güzel bir festivaldi ama ondan sonra kendi kendime şey dedim yani kamplı alanlarda bir daha kalmak yok <gülüyor> Festivale gitmek var ama kampta kalmak yok Genelde şu anda hep e, festivalin olduğu şehirde konaklama ...yöntemini seçerek... Hı hı. ...gitmeye evet. çalışıyoruz. Bizim de Aynı <gülüyor> de <deyiz gülüyor> hemen ama. E, O zaman şey diyebilir miyiz... ...festivallerin de kendi içinde böyle zorluk dereceleri var... ...ve yeni başlayacak olanlar... E, ...kendilerine daha uygunla başlayıp... ...sonra belki daha zor festivallere... ...getişiyorlar. <gülüyor> evet aslında. kesinlikle. Yani... E eğer ki biraz işte hani böyle çok hijyen işte rahatlık konfor gibi şeyleri düşünüyorsanız zaten İngiliz festivalleri bir kere hani çamurdu yağmurdu çok daha kolay karşılaşılabilecek şeyler olduğu için... ...biraz daha zor. Yani tabii onun da keyfi var. Yani döndükten sonra, her festivalden döndükten sonra... ...festivalde tabii ki de canınız çıkıyor, festiliniz çıkıyor. <gülüyor> döndükten sonra ay işte hani bir daha biletler ne zaman çıkacak diye kovalıyorsunuz. Yani o kafa başka bir kafa. Ama oradayken yani hemen hemen her festivalde yok hayır. Yani seneye, <gülüyor> hayır yani seneye daha düzgün konsere geliriz falan gibi konuşuyoruz. Fakat ondan sonra biletler çıkınca... Tekrardan kaptırıyor. Evet, evet öyle oluyor. Peki, Aslında hı. burada İngiliz, İngiltere'deki festivallere ki özellikle Glastonbury hayranları için bunu belirtmekte bence bir fayda var. de aynı durumda. Daha önce konuşmuştuk hı hı. ki tuvaletin inanılmaz berbat olduğu bir festival hı hı. ki o kadar büyük olması lazım. Çamurdan dolayı festival sonunda hı hı. Bir kocaman bir çizme dağı evet. oluştu ve onu, onu temizledikleri. Yani İngiltere için hı hı. benim tavsiyem kişisel tabii. Ee, Reading'de başlamaları en rahat çünkü festivalle şehir arasında en yakın festivallerden biri Reading İngiltere'de, Glasgow'nun de çünkü aynı şekilde bir iki saat bir kırsaldı. yol gidiyorsunuz. Hı -hı. Genelde İngiltere'deki festivallerin çoğu öyle. Ama Reading biraz daha yarım saatlik bir yolla festivalden ona ulaşabilir ya. Evet. Bir de İngiliz seyircisinin tabii... bir e, taşkın tarafı da var. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla onu da onla da yüzleşiyor olmak lazım e, çünkü Hı -hı. onlar. E, işte futbol maçlarında falan da olduğu gibi festivallerde de böyle sonuna kadar e, özgürce ve çok içlerinden geldiği gibi diye düşünüyorum hı hı. E, öyle yaşıyorlar tabii sonuçta şey hani öyle bir şeylere alışıksanız ve onu görmekten sonuçta yani o taşkınlığa katılabiliyorsanız çok güzel hı hı. dışarıda bakıyorsanız işte biraz şey olabiliyor zorna olabiliyor yani Avrupa festivali mesela güne eşit işte primavera hı hı. son iki senedir e, gidiyoruz çok daha böyle şey, yumuşak geçişli, Hı -hı. E, yaş e, ortamının daha yüksek olduğu filan bir festival. E, Keza Zigette, e, yani İngiliz festivalleri, Hı -hı. bir kere zaten hava en azından benim gittiğim sene çok çok sıcaktı. <gülüyor> e, ama şeyler herhalde o tip böyle daha e, Avrupa Festivali, yani güney e, taraftakiler ya da işte İngiltere'de olmayanlar. Belki daha böyle yumuşak geçiyor olabilir. Harika. <gülüyor> evet. Peki, birazcık ben senden Primavera'yı dinlemek istiyorum. Çünkü biliyorum bu yıl 15. yılını kutladı Primavera. Evet, bu yıl 15. Ve iki, son iki yıldır da bir fiil katılıyorsunuz oraya. Evet. Nasıl Primavera? Ee, valla Primavera çok güzel. Yani e, atmosfer, şehir. Yani her şey bir böyle e, bir ruha sahip orada gittiğinizde. Yani o yüzden de... Ee, biz işte böyle 3-4 kişilik bir grup Olarak gidiyoruz her sene ee, Çok güzel oluyor birkaç Yine de Primavera'ya seneye gitmek isteyenler için birinci şunu söyleyeyim ucuz biletler dün ve bugün tükendi. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> bunu söylemek lazım. Bu arada Primavera yeni bitti önümüzdeki yılın evet, ucuz biletleri. Evet, evet. Yani, ee, evet. VIP biletleri bugün tükendi onu biliyorum <gülüyor> dün de galiba e, normal girişler çıkmıştı bitti <gülüyor> diye biliyorum. <gülüyor> e, ama yine de vazgeçmeyin tabii ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vazgeçmek için bir neden değil. Ee, bir kere şunu bilmek lazım yani Ben diğer festivallerle Primavera'yı karşılaştırdığımda Orada konserler geç başlıyor Headlinerlar 12'de çıkıyor ee, Ve 3'te bile çok sevdiğiniz bir grubun Gece 3'te yani sabaha karşı <gülüyor> <gülüyor> Konsere başlayabiliyor Dolayısıyla oraya gidecek olanlar ve daha önce Primavera'ya gitmemiş olanların Kesinlikle bunu akıllarında tutmaları lazım Yani sabahın 5'ine kadar Konser alanında Yani öyle DJ set falan değil Kaçta başlıyor konserler peki? Ee, Akşamüstü başlıyor yani 5-6 gibi yani uyuma küçük vakti gruplar. kalıyor herhalde. Evet. <gülüyor> Valla biz tabii şimdi Barcelona'da olunca hava da çok güzel olunca tabii şey de şey diyorsunuz şey. yani şehri de gezelim. O yüzden işte yine de kaçta yatarsanız yatın sabah 9'da saatler kuruluyor. Herkes giyiniyor ve ondan sonra şehre e, gidiliyor. İşte dolaşılıyor dolaşılıyor ve sonra geliniyor ve ondan sonra yani çok yorucu. Yani gerçekten her festivalde olduğu gibi <gülüyor> Primavera'da da yorulmayı belki konserler çok geç olduğu için ekstradan... ...yorulmayı göze almak lazım. Yani bu önemli bir konu bence ile ilgili olarak. E, i̇kincisi de bu da çok çok önemli. Festival alanının yakın bir yerinde konaklamanız... ...neredeyse bence en önemli noktalardan bir tanesi. Hmm. Biz geçen sene şehirde konakladık. Festival alanını biraz daha böyle 20 dakikalık falan bir yerde. Daha doğrusu işte böyle mesela Kadıköy Pendik gibi ya da Kadıköy... ...küçük yalı falan gibi hı hı. bir mesafede. Geceliğin 5'te festival alanında çıktıktan sonra toplu taşıma yok. E, taksiler de sizi almıyor. Yani sabahlara kadar yürüyerek bir yerlere ulaşmak zorunda kalabilirsiniz. Yani çok önemli. E, o yüzden gidecek olanları mutlaka festival alanının yanında kalın. Hı hı. Zaten şehre gün içinde her türlü toplu taşımayla gidip gelebilirsiniz. Dolayısıyla bu da çok önemli. Hı hı. Zaten Primavera'nın alanında kamp... Yok. yine evet, de bizim... kalış yok. Güzel. Dolayısıyla taşkınlık yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyebiliriz. Ee, şey yok. Çok sefalet yok. çünkü şimdi... gençlik yok. Çılgın gençlik yok. Tabii sonuçta birazcık daha cebinizde paranız olması gerekiyor. İşte otelde kalacaksınız, biletleri alacaksınız falan. Dışarıda yemek yiyeceksiniz. Ee, bir de benim gözlemim şöyle oluyor. Kamplı festivallerde tabii duş imkanı falan hani her şey zaten çok kısıtlı olduğu için herkes böyle bir zaten hani o özgürlük daha da bir özgürlüğü. <gülüyor> çünkü Kampsızda işte gidiyorsunuz otelinizde daha normal hayatınıza dönüyorsunuz. Evet. sonra duşunuzu tekrar alıyorsunuz Duşunuzu vesaireli. alıyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz, kahvaltınızı yapıyorsunuz düzgün. Tekrardan temiz kıyafetlerinizle festival alanına gidiyorsunuz. Yani aslında şöyle hep bir konsere gidip gelmek gibi bir faaliyet oluyor orada. Hı -hı. Ee, dolayısıyla kampsız olması da önemli. Yani yorgunluk ve işte gece geç yatmayı şey yapmazsanız. Ee, Primavera aslında başlangıç için hani hiç festivale gitmemiş ama ben bir festivale deneyeyim nasıl oluyormuş diyenler için bence güzel bir festival diye düşünüyorum. Tabii ki çok soğuk oluyor gece konserleri olduğu için çok da kalın kıyafetler. Barcelona demeyin mutlaka. <gülüyor> evet, yani ne kadar da... güney, Avrupa'da Mayıs, olsa. Mayıs sonu gibi. Evet, evet. bir de. Yani yazlayı da olmadığı için. Evet. Gece Biz kas tüyü montla gittik yani o kadar. <gülüyor> Oo, o <tercih. gülüyor> evet çünkü deniz kıyısı da o yüzden. Hani ben için de kalın şey. giyinildiğince de. hani de, giyin <gülüyor> yani kısa tayt değil uzun tayt algılıyorum Muhakkak onu. ayakkabı işte böyle bir yani kas tüyine yakın bir mont işte <gülüyor> öyle pantolon filan yani öyle çok mini tek bilmiyorum ne öyle şeyler <gülüyor> çok zor yani çok soğuk oluyor çünkü geceleri. <gülüyor> Biz e ne yapacağız? Donacağız <gülüyor> <gülüyor> galiba. Rakverter'e. <gülüyor> evet oralarda da öyle. Benim dikkatim bir şey çekti. VIP biletten bahsettim. Hı -hı. E, bu VIP bilet nasıl bir şey? Yani ne gibi avantajları var alanlara? E, evet tavsiyelerimden bir tanesi de bu. Eğer ki maddi durumunuz e, el veriyorsa 100 euro kadar bir fark var normal biletle VIP bilet arasında. Ama... Ee, mesela ZİGET'te öyle değildi. VIP zaten herkes satın alamıyor. Evet. Ee, ama Primavera'da VIP bileti satın alınabiliyor. Ve VIP en önemli özelliği en sevdiğiniz grupları en önden seyredebiliyorsunuz. Çünkü bir VIP alanı var. <gülüyor> ve VIP bileti olan herkes o alana girebiliyor. Hani <gülüyor> bir işte Patti Smith vardı. Efsaneydi bence bu seneki en iyi konserdi. Ve çok yakından seyredebildik. Ee, bu bence en önemlisi. <gülüyor> ama diğer bir önemli kısım da işte bu tuvalet işi. <gülüyor> yani e, işte VIP milletiniz olduğu zaman nispeten hani diğer tuvaletlerdense VIP bölümündeki tuvaletleri kullanarak en azından rahat edebiliyorsunuz. Çünkü o gerçekten bazen çok büyük bir şeye dönüşebiliyor. E, yani açık alandaki tuvaletlere girmek. E, dolayısıyla yani VIP dediğim gibi hani biraz para biriktirerek işte biraz başka şeylerden kısarak... 100 euro farklı, 100 daha euro konforlu farklı. Evet. ve bizdeki sahne evet. önü gibi en ön kısımdan en izleyebilirsin. Evet, o açıdan çok şey şey avantajlı. Bir yani, biz, yani bir avantajı var ki genelde aslında Avrupa'da böyle bir uygulama yok. Yani yok. Zigit'teki şey sahne VIP yok zaten. şey bir kısım yani Zigit'ten ayrıca bir VIP bir kamp alanı da var. O satışa çıkan bir şey ama o kamp alanı konforu ile ilgili bir şey. Evet. Ee, Zigit'in VIP kısmı men basın, sanatçı ve ...sponsorlara sunulan bir yer. Bir özel alan orası ve... Evet, bu çok anlamda insan Primavera orada... dışında... E, benim defa bildiğim Yok. Yani hiçbir yani. Avrupa Festivali'nde... ...böyle bir şey duymadım Hı -hı. ben. Ki hatta... ...burada Rock'n Kork dönemi çok eleştirmiştim... ...ben bu sistemi. Hı -hı. Yani sahnenin ki hala yine... Prima, ...Primavera biraz daha mantıklı. Çıktı mı toplu çıkıyorlar. Bir kere alıyorsun. Bizde her isim için ayrıca bir... ...sahne önü bileti çıkıyordu. Malhasır. Ve çok fahiş fiyatta. Hala tabii, daha tabii. çıkıyor. Yani enteresan şeyler. Peki... E, ...Primavera'yı... ...takip etmek isteyenler... E, ...internet sitelerinden takip ediyorlar... ...ama galiba bu konuda sizin de bir öneriniz var. Evet. E, <gülüyor> festivalin aplikasyonu var. Ücretsiz olarak indirilebiliyor... Ve offline çalışıyor bu çok güzel bir şey çünkü Primavera'da e, çok fazla grup var çok fazla <gülüyor> çakışan grup olabiliyor sahne de çok e, dolayısıyla yüklüyorsunuz yani aplikasyonu indiriyorsunuz ondan sonra oradan gitmeden önce e, gitmek istediğiniz konserleri işaretliyorsunuz aplikasyon sizin için bir program yaratıyor. Evet. Offline'da çalıştığı için konser alanındayken işte A şu konser on, bir de 15 dakika önce de şey geliyor size, uyarı, uyarı geliyor. Evet. Evet. şu saniye de şu başlıyor. Bu saniyede bu başlıyor <gülüyor> diyerek çok güzel. Çünkü öbür türlü işte haritaların üstünden, bilmem kitapların evet, evet. üstünden zaten kitap tuğla kalınlığında yani onu taşımak mümkün değil. O yüzden biz bu sene çok rahat ettik yani o aplikasyonla. Ben tavsiye ediyorum. Yani eminim ki şu anda artık bütün festivallerin bu uygulaması Vardır. Evet ben geçen yılda Zigette ilk karşılaşmışım Zigette tabii alan büyük olduğu için alanın da haritası vardı evet. ama onda bir Hı -hı. problem online olmanız gerekiyor haritanın hareket edebilmesi evet, için. Evet genelde ona offline çalışıyor olması evet, da çok bence, Evet çok güzel yani ama diğer şeyler offline vardı. Yani Hı -hı. gruplarda yine offline bakabiliyorsunuz. Hemen hemen artık bütün festivalin evet. bir update yani yani edilmesi bir... aynı, Rackverter'de Rackverter'de de aynı Rackverter'de uygulama Rackverter'de de var ve artık değişti. Peki 15 yani. dakika yetiyor mu sahneler arasında gidip gelmek için? Ee, evet piramide de yetiyor ama gidiyor musunuz? <gülüyor> Şöyle bir şey diyorum. Yani. E... Şey, bir avantajı var. iki tane en büyük sahnesi böyle bir futbol sahası gibi tabii çok daha büyük ama karşılıklı sahneler dolayısıyla ve orada da bir konser bitiyor, bir konser başlıyor. Eğer headliner <gülüyor> seyredeceksiniz genelde o şeylerde de headlinerlar var. O zaman çok yürümenize gerek yok ama e, diğer taraftaki sahneler için e, yine de 10-15 dakika yürümeniz lazım. Yani ama işte dediğim gibi artık biz mesela çok yorulduğumuz için çok istediğim isimleri seyredemedim. Yani bir tavsiyede şey olmalı herhalde. Bu yine bütün festivaller için geçerli ama... Yani ...her şeyi seyretmeye çalışmayın. Çalışmaya. Yani evet. öyle bir şey yok. Evet. Şimdi artık bence Türkiye'de... ...bu açıdan çok gelişmiş durumda. Hı hı. Biz programımızı yaparken... ...işte Türkiye'ye gelecek isimler mesela... ...bu hafta sonu One Love'da... ...birçok isim çıkıyor hı hı. ve Primavera'da da onlar vardı. Ee, onları direkt es geçtik yani nasılsa Türkiye'de seyredeceğiz hı hı. diye. Dolayısıyla artık böyle bir avantajımız da var yani çok güzel <gülüyor> bence çok da havalı bir durum. Yani. Nasılsa orada göreceğiz o yüzden Aynen. Primavera'da şey, daha böyle hiç buraya gelmeyecek daha küçük alternatif... ...mesela bu sene headlinerlar bence çok şey değildi Primavera'da. Geçen sene daha kuvvetliydi. Evet. Bu senede ama sonuçta alt gruplarda belki de Türkiye'ye çok daha sonraları ya da hiç gelemeyecek gruplar <gülüyor> vardı... Onları seyretmek iyi oluyor Bir de tabii yeni grup keşfetmek için de iyi oluyor Yani Hep headliner headliner değil tabii Nereye ki kadar. de yani. evet. <gülüyor> Kibis festivalde özü diyoruz buna Yani alternatif keşif sahneleri En sevdiğim sahneler oluyor bizim evet. Headliner'larla her yerde çünkü karşılaşabiliyoruz ki işte bizim bu yılki takvime baktığımızda bazı isimleri artık izlememeyi yani düşünüyoruz biz her yerde. Türkiye'de Alçayı pas geçtik. Evet. <gülüyor> evet. Onu çünkü... ben de bu Türkiye'de de geçtim. <gülüyor> Primavera'da da dayanamadığım için geçtim çünkü yine bir buçuk konseri planladı. Yani Olmadı. Gittiğimiz dört festivalin üçünde görüyoruz <gülüyor> Alçayı. Elbet bir yerde denk gelir umuduyla. Bu programla ilgili ayrıca bir de şöyle bir durum da var. Primavera'da da e, zannediyorsam aynı durum vardır. İsimler çok fazlasıyla birbirleriyle çakışıyorlar evet. ve çoğu isim line up işte görüp bunlar daha önce dediğimiz gibi yani harika bir line up gözüküyor ama hı hı. programa girince bunun yarısının hatta yarısından bazen çok daha fazlasının kaçtığını görebiliyoruz. Evet. Hem o hem de süreler çok kısalıyor. Evet, Rakverter'de yani. bizim bu sene yaşayacağımız Hı -hı. bir deneyim o. Hani dönünce belki daha net evet, şey evet. yapabiliriz ama. Yani. yani 40 dakika işte 50 dakika bir evet. saat. O hani. line up'lar biraz öyle dolduruluyor. Aynen. Yani biraz şişiriliyor da diyebiliriz. Ki, Normalde bir buçuk saat... ...izleyeceğimiz isimleri 40 dakika boyunca... ...izlemek zorunda kalıyoruz, bırakılıyoruz. Evet. O bence herhalde ayrı bir program konusu çünkü <gülüyor> Primavera'da da bildiğim kadarıyla başka hiçbir etkinlik yok. <gülüyor> Tamamen bir line-up festivali. Sadece konserler Hı -hı. Evet. var, öyle değil mi? Evet, Hı -hı. Ee, yani orada e, dediğiniz gibi... ...zaten Primavera Sound diye geçiyor. Hı -hı. Ee, hem müzik kalitesi gerçekten çok iyi... Hem de sadece müzik festivali gerçekten yani hiçbir atraksiyon yok yani yemek ve içecek satılması dışında işte birkaç tane dükkan tarzı yani standlar var ama işte öyle hani atlamak zıplamak hoplamak <gülüyor> <gülüyor> oradan gittim bu salıncağa bindim ve o havuzda yüzdüm ya yani öyle şeyler yok sonuçta bir avantajı da şey mesela geçtiğimiz sene yağmur vardı <gülüyor> akşam fakat şey düşünün bizim Rakan Kok gibi yani Sırf beton bir alanda yapılıyor Bir kere öyle yeşillik de yok hmm. Ama çamur, kum filan da yok Dolayısıyla yağmur yağdığı zaman dahi Sonuçta çamur olmuyorsunuz yani Ay, Çamur e, şeyi, fikri Firmameraya giderken hani akılda tutması gereken bir fikir değil çünkü e, Öyle bir şey olmuyor ve sadece Müzik dinliyorsunuz Zaten festivalde tabii ki de acı çekilecek Yani acı çekilmeyen <gülüyor> festival yok <Yani. gülüyor> Hiçbir şey olmasa ayaklar zonklayacak evet, işte. Ben zayıflayıp da geldim <gülüyor> kilo verme ben... yöntemi <gülüyor> olarak <Kilo> festival ver... <gülüyor> <Aynen> öyle <gülüyor> bence de o, o da bir yöntem Yani giderken olmayan bir pantolon geldiğimde oldu Çünkü sonuçta yürüyorsunuz yürüyorsunuz Çok yiyemiyorsunuz Hep ayaktasınız <gülüyor> Dolayısıyla acısız festival yoktur <gülüyor> Diyebiliriz <gülüyor> Bunda sloganlarımız arasında katılabazan. Evet. <gülüyor> ee, peki e, Primavera ile ilgili e, başka sizin gözlemleriniz varsa onlardan da dinleyebiliriz. Onun dışında e... E, Primavera ile ilgili e, sonuçta şunu söyleyebilirim aslında. E, her, yani yine her ülkeden insan orada var ama Hı -hı. sonuçta e, İspanyollar çoğunlukta. Hı -hı. E, Şöyle yani İspanyollar da bizim gibi yüksek sesle konuşan e, seyirci grubu olduğu için genelde şöyle şeyler rastlanıyor yani bu da sonuçta e, e, çok komik oluyor ama çok böyle işte bir konseri seyrederken birdenbire bir İspanyolun yanına başka bir arkadaş geliyor sanki onlar senelerdir birbirlerini <gülüyor> görmüyorlarmışçasına Aa, işte şöyleydi böyleydi falan falan derken bir konuşma. Ya biz çok gülüyorduk artık. Çünkü bir saat boyunca... ...işte konuşuyorlar herhalde ne yapıyordu ne ediyordun... ...bütün bunlar ama orada bir konser var. Yani Pat Smith de olsa bu problem değil. Dolayısıyla çok konuşkanlar. Bu hani sessiz konser bence... İspanyollara da öğretilmeli. Ee, Bizim pozitif ekibine... ...kansı ve oraya gönderelim. Oraya gönderelim. <gülüyor> Dolayısıyla, ekibi evet, yani İspanyolların... ...çoğunlukla olduğu... ...böyle çok karışmış bir festival değil. <gülüyor> ee, onun Seyircinin dışında... saygısı nasıl birbirine? Hani bazı festivallerde daha... Süs de yığılıyor. Yani şeyler. öyle bir hani şey bir ezilme madir. sıkışma durumu. İşte Çünkü evet o taşkınlık yok. Var. Yani pirmeverede taşkınlık yok. Ee, herkes çok e, sakin bir şekilde. Yani çok e, şey bir konserliyiz artık. Yani böyle hani çıldırmaya yakın e, bir şeyde yoksa grup. E, şimdi düşünmeye çalışıyorum en çok. Yani ne bileyim The Black Keys de filan tabii sonuçta ne bileyim Lonely Boy çalıyorsa herkes tabii deliriyor yani <gülüyor> o öyle bir şey. Herkes birbirinin üstünde ama genel olarak o şey yok. Ee, yaş ortalamasıyla da önemli yani şey bağlantılı. <gülüyor> ee, çok öyle aradan hani o şey e, davet edenler filan falan öyle şeyler yok. Çılgın kıyafetler de yok. <gülüyor> <gülüyor> bununla İyiymiş. bağlantılı olarak evet yani ne bileyim ZGT ya da işte bu kamplı festivallere gittiğinizde herkes çok şey ya çok evet, bir, bir... konsept durumu var evet, herkese e, mesela bu çok daha böyle şey kendi halinde işte böyle e, o tip kostümlerin daha az görülebileceği gerçekten müzik dinlemeye gelen insanların daha çoğunlukta olduğu bir festival tavsiye ediyorum yani Barcelona da çok güzel hatta bu sene hava çok güzel olduğu için ...hem denize girebilirsiniz... ...hem şehre dolaşabilirsiniz... ...hem güzel müzik dinleyebilirsiniz... ...hem de harika yemek yiyebilirsiniz... ...dolayısıyla <gülüyor> hani çok evet... ...daha ne olsun ideal. bir evet. festivalden... ...beklenebilecek evet. her şey var... ...evet son şimdi birkaç dakikaya girdik... Evet. ...Gökhancığım var mı sorun? Benim yani genel olarak... ...festivallerde şeyi sorabilirim... Yani, ...hem Türkiye'yi hem gittiğin... ...festivalleri karşılaştırdığın zaman... ...nasıl buluyorsun... ...hem ülkemizdeki festivalleri? Ee, yani şöyle şimdi... Bence Türkiye'de ne olursa artık şu anda ben onu iyi karşılıyorum. Çünkü <gülüyor> gerçekten çok güzel şeyler oluyor. <gülüyor> ee, seyirci konusunda e, bizim seyircimiz biraz daha durgun kalıyor. Yani biraz evet. daha coşku. E, aslında hem konser veren grubu ya da solisti e, hem de diğer seyircileri aslında daha gaza getirebilir. Ama bizde <gülüyor> çok böyle bir... Ee, i̇şte o cool duruş ee, evet. <gülüyor> Biz onu konserleri... her programda konuşuyoruz yani. Lauf, Türkiye'deki festival Van kültürünü Van Laugh'da da aynı şeyi ben. Yani Ateşli bir seyirci yok Yani evet, olmaması yani, İşte bu kültürle de alakalı daha yeni yeni sonuçta Bu konserler oluyor diyelim Ya da festivaller ee, Ama bence iyi bir yolda Yani tabi işte İKSV'nin çok şeyi var ee, evet. Senelerdir Türkiye'de emeği Hı -hı. var e, bence yine de çok şanslıyız ki Türkiye'ye oldukça çok iyi grup <gülüyor> şu anda geliyor. Yani mesela Van evet. Law'un e, line-up bence gayet güzel. Kesinlikle, Aynen. Geçen hafta Van Law İstanbul'da. İKSV demişken evet. yani bu yıl yani hem Avrupa hem diğer ülkelere baktığımız zaman Hı -hı. en iyi jazz festivali line-upı da şu an İstanbul jazz festivali'nde evet. bulunuyor. Gerçek bir jazz festivali. Aynen öyle. Jazz festivali gibi. Caz evet, jazz festivali, Caz festivali gibi. Peki. Bugün festival günlüklerinde Ebru Şenoğlu konuğumuzdu Aslında kendisi bir yayın evinde yönetici ama müzik aşkından dolayı <gülüyor> Müzik emekçisi Müzik emekçisi <gülüyor> Evet biz kendimize bir grup var işte böyle benim kardeşim ve birkaç arkadaşımız daha çok müziği seven Biz kendimizde müzik emekçilerimiz <gülüyor> <gülüyor> Süper isim bulmuşsunuz e, Çok teşekkür ederiz Ebru Prima Ben çok Anlattığım ederim. konuğumuz olduğun için e, Festival Günlükleri'nin program kaydını festivalgünlükleri.com sitemizden dinleyebilirsiniz. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenene. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. hoşça kalın kal. Festival Günlükleri Ya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar. Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Açık Radyo program destekçisi olun